Hayırlı günler, çok değerli dinleyenlerimiz. Yeni bir gün, gününüz hayırlı, bereketli, huzurlu ve mutlu olsun diyoruz. Ve Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek... Bugün de inşallah gönlünüzce olsun her şey ve arzu etmediğiniz, istemediğiniz, hoş olmayan her türlü kaza, bela, afet ve musibetlerden de Yüce Rabbimiz bizi muhafaza eylesin diyerek her zaman olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Mümin, müminin aynasıdır. Mümin, müminin kardeşidir. Onun malını, mülkünü korur. Bulunmadığında da ona ait her şeyi korur. Evet, diğer bir hadis-i şerif. Değerli dinleyenler Abdullah İbni Mesud'dan Radiyallahu anh Şöyle rivayet edilmektedir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Her zaman yaptığı gibi Bir malı Sahabeler arasında Taksim etti Ensardan birisi Yemin ederim ki bu Allah'ın hoşnut olacağı Bir taksim değildir dedi Ben de Yemin ederim ki bu sözü peygamberimize söyleyeceğim dedim ve gelip peygamberimiz aleyhissalatü vesselama sahabeleriyle birlikte iken kulağına fısıldadım. Bu söz peygamberimize aleyhissalatü vesselama çok ağır geldi. Yüzünün rengi değişti. O kadar hiddetlendi ki keşke bu sözü ona söylemeseydim dedim. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Musa'ya da bundan daha çok eziyet edilmişti de sabretmişti buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sen bizimle şakalaşıyorsun dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şaka yapsam dahi ben ancak gerçeği söylerim buyurdu şaka yapsam dahi ben ancak gerçeği söylerim buyurdu bu noktadan da yalan şaka da olsa söylenilmez yalan hiçbir şekilde ifade edilmez değerli dinleyenler bu hususta da demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şaka yaparken bile doğruluktan ayrılmayacağını Şaka yaparken de olsa yalan söylemenin caiz olmadığını, doğru olmadığını, uygun olmadığını Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurmuş. Bu da şu 20. asrın insanı ile birlikte kıyamete kadar gelecek ümmet-i Muhammed'in kulaklarına küpe olması lazım geliyor zannediyorum. Geldik bugünkü öykümüze değerli dinleyenler. Bugünkü öykümüzün adı ceset. Doktorlar bir adamın ölüm haberini duyduklarında bu adam bütün organlarını bağışlamıştı demişler. Bu yüzden birçok hasta onun organlarıyla hayata dönecektir. Hastane yönetimi yeni aldıkları bir ambulansı çiçeklerle süsleyip adamın evine göndermiş ve televizyon kameraları eşliğinde düzenledikleri törende bu kardeşimiz ölmedi çünkü birçok insanın vücudunda yaşayacak gibi laflar edip onun cesedini hastaneye getirmişler cesedi taşıyan hasta bakıcılardan biri hastanenin başhekimi olan yaşlı doktorun kulağını eğilip doktor bey diye fısıldamış bu adamı çok yakından tanırdım Canlısı bile işe yaramazdı. Ölüsünden hayl hayli iş çıkmaz. Başhekim, hasta bakıcıyı sert bir bakışla susturmuş ve ölen adamı ameliyat masasına yatırarak itina ile parçalarını ayırmaya başlamış. Bu arada genç bir doktor, yoğun bakımdaki hasta acilen kalp bekliyor efendim demiş. İlk önce kalbini çıkaralım isterseniz. Başhekim Ümitsiz vaziyette başını sallayıp Bu mümkün değil demiş Zaten adam Kalp yetmezliğinden gitti Genç doktor Her neyse demiş O zaman akciğer bekleyen hastayı sevindirelim Ölüyü Ön üstü çevirip Ciğerlerini aldıklarında Yaşlı doktor Bu adamın ciğeri de beş para etmez be kardeşim demiş Baksanıza Sigara içmekten soba borusuna dönmüş Genç doktor Operasyona katılan meslektaşlarını Teskin etmek için Her neyse diye atılmış Kalan sahalar bizimdir Üst kattaki hasta böbrek bekliyor Onu kurtaralım bari Adam Adamın böbreklerine ulaştıklarında Yaşlı doktor yine sinirlenerek Rezalet diye bağırmış ''Böbrekler, alkolden büzülüp kalmış bu adam nasıl yaşadı şimdiye kadar?'' Genç doktor çaresizlik içinde ''Hiç olmazsa gözlerini alalım.'' diye atılmış. Orta kattaki hasta çok sevinir. Adamın göz kapaklarını açtıklarında her iki gözün de farklı yönlere baktığını görerek hayrete düşmüşler. Yaşlı doktor ''Geçen yılda buna benzer gözler görmüştüm.'' demiş. Sabah akşam televizyon seyretmekten 180 derece kaymışlardı. Bu gözleri körler bile istemez boşuna uğraşmayın. Doktorlar adamın vücudunda işe yarar bir kısım bulamayınca cesedi büyük bir poşete koymuş ve onu getiren hasta bakıcıya. Ahmet efendi demişler. Biz Ahmet bunu ailesine teslim et de gömsünler ama poşeti geri getir ziyan olmasın. Bizler Allah'ın bize emanet olarak vermiş olduğu Şu vücut elbisesini Bu emanete emin bir şekilde yaşamak O emanete hiyanet etmemek O emanette emin bir insan olarak Cesedimize, vücudumuza, vücut azalarımıza zarar getirecek her türlü hal ve hareketten uzak olmamız lazım gelirken maalesef gerek sigara tiryakisi insanlarımız gerekse alkol müptelası olan insanlarımız hani Üstad Hazretlerinin Eskişehir hapishanesinde o lise mektebinde bahçede raks eden kız öğrencilerin 50 sene 100 sene sonraki halleri bana göründü diyor ya şu sigara içen alkol müptelası olan insanlara 50 yıl Yüz yıl sonraki hallerini bir gösterebilsek. Veya hutta yine eserlerde ifade edildiği gibi Hazreti Eyüp Aleyhisselam'la ilgili iç dışa bir çevrilse diyor ya. Şu insanların iç organları dış tarafa bir çevrili verse. Bir verseler, Acaba o zevkle tüttürdükleri sigara veya hani derler ya kimi dertten içer kimi zevkten o zevkle içtikleri alkolü semtine değil kokusunun geldiği yere yaklaşmaları mümkün değil. Biz yine şu günün hatırına. Şu sabahın bereketinin hatırını, o rahmeti sonsuzdan niyaz ederek diyoruz ki Allah'ım gerek sigara gerekse alkol müptelası olmuş olan bütün insanlarımıza müminlere bu duçar oldukları hastalıktan kurtulma bu nesnelerden nefret etme duygusunu nasip eyle diyoruz. Çünkü düşünün ki bir baba sigara içen bir baba evde eşi veya çocuklarına onları pasif içici konumuna getirerek kendisinden daha fazla zarar veren bir noktaya gelir. E gelir de sonrasında bilmem ki ötede bu çocuklar bu hanım nasıl davacı olur Veyahut da işin bir diğer yönü evladın gözünde örnektir. Önünde örnektir. Eh baba içiyorsa yanlış bir iş yapmaz baba. O zaman çocuğun da hedefinde hayalinde sigara içme. Büyük bir insan olma. Veyahut da bayanlar için söylüyorum. Sigara içen bir bayanın gerek hamile olduğu çocuğuna... ...olan zararı... ...mı bilmem anlatmaya lüzum var mı... ...bugün... ...tıp sahasında... ...o kadar bunun zararını sayıyorlar ki... ...sonrasında... ...hele hele bir de... ...o bebeğin dünyaya gelmesi... ...büyümesi sırasında... ...o annenin sigara dumanından etkilenen o yavrucaklar... ...bilmem ki ötede acaba... Cenab-ı Hak huzurunda ah anneciğim niçin bana bunu yaptın Değerler mi demezler mi zannediyorum değerler. onun için şimdiye kadar hiçbir faydasının olmadığı zararının ise yüzde yüz tespit edildiği, tasdik edildiği tescil edildiği bu iki nesneden ...günümüzün insanı uzak durmalı... ...tiryakisi olmuşsa... ...müptelası olmuşsa... ...iradesiyle... ...azmiyle... ...hani diyor ya Akif... ...yeis öyle bir bataklık ki... ...düşersen boğulursun... ...azme sarıl sımsıkı bak... ...ne olursun... ...Allah insana akıl ve iradeyi... ...niçin vermiş değerli dinleyenler... ...iyi seçelim... ...bulalım... Kötüden de uzaklaşalım diye vermiş. Orada iradenle sahip çıkacaksın. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ona dayanacak. Ondan yardım isteyecek. Ve diyeceksin ki Allah'ım bana yardım et. Şu belalardan, şu musibetlerden ki bir musibettir bu. Hani halk arasında ifade edilen bir husus var. Sigara içen insanlara çok iyi davranın. Çünkü onların az ömürleri kaldı diyor ya. Biraz nükteli bir ifadeyle. Onun için Cenab-ı Hak'tan yardım isteyecek. Allah'ım şu nesnelerden, şu musibetten beni kurtar Allah'ım. Şu beladan beni kurtar Allah'ım diye dua edecek. Hem fiili hem kavli dua. Yan yana birleşince de Cenab-ı Hak şimdiye kadar kapısına gelenlere boş çevirmediği gibi bu şekilde kapısına gelenleri de zannediyorum boş çevirmez. Evet, değerli dinleyenler. Yine gurbetteki büyüğümüzden, suyun ötesinden sizlere bir hususu arz etmek istiyorum. Fazail-i insaniyenin iki kanadı demiş büyüğümüz. Unutmak bazen çok sevaplı bir fazilettir. Bazen de nisyandan yani unutmaktan daha büyük bir bela yoktur. Tabi diyeceksiniz ki ya nasıl oluyor bu? Unutmak bazen çok sevap bazen de büyük bir bela. Şimdi onu izah edecek. İnsan faziletlerini, meziyetlerini ve elde ettiği başarılarını unutuyorsa bu çok makbul bir ve şayan takdir bir nisyandır. Bir insan, Dünyayı ihya etse, Can olup her tarafa hayat üflese, Ve insanlığı ayağa kaldırsa bile, Kendi sayine, Çalışmasına, Gayretine terettüp eden, Bu meseleleri, Bir daha aklına hiç getirmeyecek şekilde unutmalıdır. Ez kaza, Bazılarını hatırlasa, O zaman da, onların birer nimeti ilahi olduğu mülahazasıyla ve istidraç da olabileceği endişesiyle Rabbim bunlar benim için birer nimet miydi yoksa beni küstahlaştıracak istidraç sebeplerimi bilemiyorum şayet birer nimet idiyse onlardan dolayı sana hamd ederim istidraç olmalarından da sana sığınırım demelidir işte bu manada İnsanın meziyet ve muvaffakiyetlerini unutması çok büyük bir fazilettir. Hataları, yanlışları ve günahları unutmak ise büyük bir beladır. Hatayı söylemek doğru değildir. Dinimiz, hata ve günahların sayıp dökülmesini yasaklamıştır. Fakat bir insana farz-ı muhal, hatalarını anlat dense, o çocukluğundan itibaren ne kadar sürçmesi ve tökezlemesi varsa hepsi önünde yazılıymış gibi bir bir sayabiliyorsa, bütün yanlış adımlarının ve zikzaklarının pişmanlığını her an yepyeni gibi duyabiliyorsa, hatta işlediği yeni ve küçük bir hata ile bütün eski hatalarını da hatırlıyor ve bir kere daha kendini levme diyorsa, bu da çok önemli bir masariyettir. Hataları, yanlışları, zikzakları, Riyakarlıkları, sümaları, Bencillikleri ve inhirafları asla unutmama. Bunlar sebebiyle kendini sürekli sorgulama. En eskileri bile, en yenilerle bir kere daha hatırlama. Dolayısıyla her fırsatta nefsi sigaya çekme. 70 yaşında, ve ölüm döşeğindeyken 60 sene evvel ve daha mükellef olmadığı dönemde yaptığı bir hatayı bile unutmayıp onun hicabını da duyma. işte burada da unutmama çok önemlidir. Evet hata ve günahları sürekli hatırda tutup tövbeye yapışma, meziyetleri ve başarıları da hiç hatıra getirmeyip devamlı saye sarılma bunlar Fezail-i insaniyenin yani faziletli insanın insan faziletinin iki kanadıdır derinleşme azmi içinde olmayanlar hiç farkına varmayacakları şekilde sığlaşır ve zamanla tamamen dışlanırlar Dolayısıyla insan sürekli derinleşme peşinde bulunmalıdır Çünkü bütün kötü ahlakın kaynağı gelişme gayretinde olmamak Olduğu yerde saymak ve mevcutla yetinmektir. Sürekli değişim, tebeddül ve tegayyür, farklı şekil, farklı renk, farklı şive ve farklı desenlerle her zaman bambaşka güzellikler sergileme insanın hedefi olmalıdır. O her yeni gün Rabbim bugün seni dünden daha derin duyuyorum. Keşke dün de bana bunu duyursaydın diyebilmeli ve duymadaki derinliğini her zaman bir perde daha yükseltmeli. Ertesi gün daha derin, sonraki gün biraz daha derin olmaya çalışmalıdır. Peygamber Efendimizin aleyhi ekmelüttihayanın günde yetmiş ya da yüz defa istiğfar etmesindeki sır da terakkideki seyrinin bu şekilde olmasındadır. O devamlı yükseldiğinden dolayı her an arkada bıraktığı dun mertebelere bakmış ve her basamakta bir önceki için estağfurullah demiştir. Haddi zatında bir insan arkada bıraktığı mertebeleri mütala ederek estağfurullah diyecek durumda değilse bütün haline estağfurullah denmesi lazım gelecek şekilde bir sükut içinde demektir. Değerli dinleyenler Bizlerin Şu 20. asrın insanının Mümininin ve Müslümanının Değer ölçülerinde Çok ciddi kaymalar Çok ciddi Sarsıntılar meydana Geldiği bir dönemi yaşıyoruz Ve bizler Bir sonraki gün maddede daha iyi imkanlara sahip olalım. Daha iyi imkanları elde edelim. Daha iyi imkanlar içerisinde yaşayalım. Kaygısı, derdi, tasası. Maalesef günümüzün resmi bu ama... ...aslında her geçen gün büyüğümüzün de ifade ettiği gibi. Bugün seni dünden daha derin duyuyorum. Keşke dün de bunu duyursaydın diyebilmeli. Hatta gün be gün, an be an, namaz be namaz, insan Cenab-ı Hakk'ı daha yakından hissettiğini, daha yakınlaştığını idraki içerisinde olmalı. Ve bunu da ifade ederken bakın, geçenlerde... Bir yerde sohbet esnasında bir kardeşimiz henüz liseyi yeni bitirmiş. Tabi bunu da şunun için anlatıyorum. Bizlerin aklı gözünde olan insanlar, bu bizim için, başkası için, sizin için, kim için olursa olsun... Aklı gözünde olan insanlar Her şeyi maddiyle değerlendirirler Değerlendiriyorlar Bir insanın yetkisi varsa Makamı varsa Parası, pulu, serveti, namı, şöhreti, şanı varsa Bizler O insanın peşinde gider O insana bir şeyler anlatma derdine düşer Ve maalesef ciddi şekilde de bu işle meşgul oluruz ama o fabrikada veya o müessesede de ticarethanede öğle yemek sırasında 70-80 kişilik bir çalışanın işçi kardeşlerimizin içerisinden liseye henüz bitirmiş bir kız kardeşimiz enteresan bir şey anlattı. Hocam ben bir gece Efendimiz'i gördüm rüyamda. Huzuruna gittim, diz çöktüm, oturdum. Benim başımı okşadı. Ve bana dedi ki, İnşallah doğan kabul olacak. Sonrasında, Büyük peygamberleri, hepsi büyüktür ama, Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti Yunus aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, onları gördüm. Bana birer Hediye verdiler. Ve ben küçük yaşımdan beri Abdülkadir Geylani Hazretleri Beni sabah namazına kaldırır Bunu nasıl anlamam lazım Efendimizin Doğan kabul ol olacaktır Demesini nasıl tevil etmemiz lazım Deyince inanın kendimden utandım Onun için Kimin Kimden üstün olduğunu Allah indinde Kime İslam'ı anlatmanın Kime davayı anlatmanın, kime anlatmadan daha makbul olduğunu Allah bilir. Bu noktadan Efendimizin etrafında hep garip insanlar vardı. Bilal-ı Kabeşi garipti. Ammar bin Yasir, annesi babası şehit edildiğinde müdahale edemeyecek kadar hem garip hem güçsüz hem kimsesizdi. Aslında onun sahibi Allah da ama sebepler nezdinde dünya itibariyle diyorum. Ebu Hureyre açlığıyla meşhur birisiydi. Hazreti Ali Efendimiz daha küçük, çocuk yaşta birisiydi. Ama etrafında hep garipler vardı. Öyle bir dikkatimi çekti bir programda Türkiye'de çok ünlü bir sanatçı Ayetler vahiy mağaraya indi saraylara değil diyor. Çok enteresan geldi bu söz bana. Onun için evlerimizi ayetlerin geldiği sadelikte, geldiği yerin sadeliğinde olsun ve bizler de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sadeliğinde olalım. Ve gün, be gün kalbi hayat olarak niçin Allah'ım ben Hazreti Ali Efendimizin ufkuna ulaşamıyorum. Hani o demişti ya, perdeyi gayb kalksa yakınım ziyadeleşmeyecek diye. O kadar inanmış. Evet, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin günde yetmiş ya da yüz defa istiğfar etmesindeki sır da terakkideki seyrinin bu şekilde olmasındadır.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 büyük bir mashariyet sayıldığı alanlar da vardır. Mesela bir insan tefekkür ufku itibarıyla ya da his, şuur, mantık ve muhakeme enginliği açısından ne kadar ileriye giderse gitsin, kendi özündeki ilahi sanatı elli defa hallaç etmesi veya kainat kitabını satır satır okuması bakımından ne ölçüde inkişaf ederse etsin. İhsan şuurunun ve yakin mertebelerinin en üst seviyesine ulaşması zaviyesinden neden yükselirse yükselsin bütün bunlarla beraber kendisini sıradan bir kul olarak görebiliyor ve farklılık mülahazalarına kapılmıyorsa bu çok önemli bir talihlilik ve şayanı takdir bir değişmeme halidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ne idiyse Medine'den tekrar Mekke fethine Mekke fethinde Mekke'ye girerken de Aynı tevazusu Aynı sadeliği Aynı tevazusu devam ediyordu Değerli dinleyenler Şimdi biraz böyle Bir makama gelen insanın Sağına soluna Yaklaşacak hali kalmıyor Bakıyorsun ki O insanlar Veya bazıları kendilerini diğerlerinden farklı görüyor, farklı değerlendiriyor ve içinde bulunduğu imkanların diğer insanlardan farklı şekilde istifadesini sağlayarak en büyük bir çıkmaz, en büyük bir karanlığa saplanmış oluyorlar. Değerli dinleyenler, eğer bir insan bela ve musibetlerden bir tanesini tespit etmek istiyorsa kendini farklı gören diğer insanlardan kendini farklı görmek bir insana zannediyorum musibet olarak yetenlerden bir tanesi kendi fikrini başkalarından üstün görecek kendini başkalarından farklı hissedecek başkalarını kendinden küçük görecek kendini de başkalarından büyük göreceksin eh Allah'ın Başka bir bela vermesine de lüzum yok ki. Yeter bu insanı. Onun için insan kendini hep o çizgi üzerinde sabit tutmalı. Öyle ki Allah ufkunu açsa, göklerde uçsa ve bir yerde Cebrail'e ulaşsa, sonra Cebrail, dost artık ben seninle beraber yürüyemem. Bundan sonrası, bana kapalı sen yürü yoluna devam et top senin çevkan senindir bu gece dese o zaman bile yine kendisini yaratırmışların en küçüklerinden biri görme ben ancak başkalarının ayaklarının altına yüzümü sürebilecek bir insanım deme ve Hazreti Ali radiyallahu anh yaklaşımıyla insanlardan bir on insan olma mülahazasına bağlı kalma sürekli abdiyetini duyma. Ayakları yerde bir kul olduğunu hep hissetme. Farklılıklarına kendine göre farklı manalar yüklememe. Mazhariyetlerinden dolayı kendisine çeşit çeşit ünvanlar aramama. Değişik mülahazalarla birkaç versiyonu dile getirip, Kutup, Gauss, Mehdi ve Mesih gibi payelere sahip olduğu iddiasında bulunmama. Ve işte bu mevzuda değişmeme kat-ien fakhre girmeme, ucbe düşmeme, yüksek rütbelere dilbeste olmama bir insan için çok büyük bir masariyettir. Bu duygu ve düşünceler asla değiştirilmemesi ve hep korunması gereken mülahazalardır. Bu çok önemli bir husus değerli dinleyenler. Millete hizmet etme, milletin Hizmetiyle Allah'ın vazifelendirdiği kullar 24 saat bu millete hizmet etmeyi kendilerine kabul ettirmeli. Hizmet adamında mesai mefhumu yoktur değerli dinleyenler. Hepiniz askerlik yapmışsınızdır. Askerde bir terim vardır askerin mesaisi 24 saat diye. Ve el hak öyledir. 24 saat personel ne zaman çağrılırsa çıkar gelir veya getirilir. Üstad hazretleri de eserlerde biz bir asker olmamız münasebetiyle mülazası diyor ya. Hizmet adamının mesaisi 24 saattir. Onun mesai mefhumu yoktur. Gecesi, gündüzü kapısı açıktır bütün müminlere, müslümanlara. Telefon kullanıyorsa telefonu açıktır. Bir yerde kalıyorsa evi her zaman açıktır. Çünkü dava adamının mesaisi 24 saattir. Eğer dava adamıysa. Ama kendini maaş memuru görüyorsa. Samimi olarak hasbi olarak camilerimizde görev yapan imamlarımızı, hocalarımızı, müezzinlerimizi... İstisna ediyorum Başlarımızın tacıdır onlar Ama Namazı Kılar kılmaz kıldırır kıldırmaz Hemen caminin kapısına Kilidi vurup Doğru başka yere giden Ve Haftalık izninde Lojmanında oturduğu halde Camiye namaza gelmeyen insana biz ancak Mesai memuru Diyebiliriz bu şekilde de esnaf olalım, öğretmen olalım. Kim olursak olalım. Allah'a hizmet eden, davaya hizmet eden, Allah'ı insanların kalplerine duyurma adına kendini vazifeli addeden insanlarda mesai mefhumu olmamalı. 24 saattir dava adamının mesaisi günde. Her an kapısı açık. Her an kendisine ulaşılabilir. Her an müminlerin derdine derman olma. Merhem olma, problemlerini çözme. Hazreti Ömer öyle değil miydi? Hazreti Ebubekir öyle değil miydi? Bütün müminlerin peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil miydi? Gece yarılarında Ömeri görmez misiniz İslam tarihinde? Sırtında un çuvalı elinde yağ tenekesi yanında Abdurrahman ibn Af hazretleri o yaşlı kadına onları götürürken Abdurrahman ibn Af ey Emir el Müminin ver şu yağ da ben götüreyim onu da ben götüreyim dediğinde ya Abdurrahman öbür tarafta da yükme ortak olacak mısın olamayacaksan bırak ben kendi yükümü kendim taşıyayım. diyecek ve o yaşlı kadının kendisine madem benim bu halimden halife haberdar olmayacaktı da niçin geçti başımıza o verdiği dersi ciddi almış olmanın ifadesi olarak o yaşlı kadına gidecek, eliyle helva yapacak, çocuklarına yedirecek ve kendisinin de halife olduğunu, Hazreti Ömer olduğunu bildirmeyecek kadar da böyle bir tevazu içerisinde olacak Baba olmamız lazım değerli dinleyenler. Bunun için hizmette mazeret olamaz. Olmamalı olmayacaktır diye inşallah. Yine burada büyüğümüze sorulan bir soru var. Gönüllüler hareketi şeklinde adlandırdığınız bu hoşgörü diyalog ve eğitim faaliyetlerini kimileri Türkiye'nin globalleşen dünyaya yegane katkısı olarak kabul ederken kimileri de bir tehdit unsuru gibi görüyorlar bu konudaki değerlendirmelerinizi lütfeder misiniz demişler büyüğümüze büyüğümüz verdiği cevapta şöyle ifade buyurmuş bu harekete her iki tarafında dile getirdikleri şekilde mana yüklemek yanlıştır ve ikisi de büyük iddia sayılır Birincisi ortaya konan çok kıymetli ve pek samimi gayretleri gören dostların teşvik adına seslendirdikleri şekerleme kabilinden bir iddia. İkincisi ise içinde bulunmadıkları ve kendi adlarıyla anılmayan hiçbir işi faydalı görmeyen, kendilerinden olmayanları hasım gibi kabul edip karşı cepheler oluşturan kimselerin karalama maksadıyla ortaya attıkları iftira edalı bir iddiadır. Evet, ilki müftehirane bir mübalağa, diğeri de müfteriyane bir iddiadır. İftira. Aslında hiçbir mesnede dayanmayan sözlerle eğitim gönüllülerine iftira etmek büyük bir haksızlık olduğu gibi hüsnü zanla dahi olsa onları mübalağalarla anlatmak da yanlıştır. Her türlü iddiadan uzak kalmakla beraber fedakar ruhların çok samimi gayretleriyle sürdürülen faaliyetleri Allah'ın bugünkü insanlara büyük bir lütfu olarak yad etmek ise hem bir şükür hem de kadir şinaslık ifadesidir. Değerli dinleyenler gerek ferd olsun gerek cemiyet, cemaat veya topluluk kazandığımız başarılarla muvaffakiyetlerle katiyen gurura, kibire girmemeli ve o başarıları kendimizden bilmemeliyiz değerli dinleyenler. Her şey Allah'tan. Velev ki... A cemiyet, A grup, A cemaat... Bir başka derneklere... Cemiyetlere ve cemaatlara göre... Biraz daha muvaffak olmuşlarsa... Ve o cemaatin fertleri de... O muvaffakiyeti kendilerinden biliyorlarsa... Buna büyüğümüz cemaat enaniyeti de diyor... Ve orada o cemaat cemaat enaniyetine giriyorsa o cemaat kazanma kuşağında kaybetme noktasında bulunuyor demektir. Onun için o grubun, o toplumun, o cemaatin, o cemiyetin her ferdi Allah'ım başarı senden, muvaffakiyet senden, Allah'ım sen başkasını muvaffak etmemekle Bizi de muvaffak etmekle imtihan ediyorsun. Öyle ya. Öyle peygamberler gelmiş. Bir ümmeti olmuş değerli dinleyenler. Ümmeti olmadan giden çok peygamber var. Ama onlar peygamberlik sevabını almışlar. Onun için. Cemiyetler, topluluklar, toplumlar, cemaatler. Çokluklarıyla değil. Keyfiyetleriyle değerlenecek. Allah'ın. Rızası istikametinde Hizmet etmeleriyle Allah katında makbul olacak Bunun içindir ki Allah Celle Celaluhu'nun Büyük lütfuna mazhar olan O Üstadımızın Zerre kadar İhlaslı amel Batmanlarla ihlassız amele Müreccahtır tercih edilir Ölçüsü Bizim için değişmez kaidelerden birisidir Evet Şahsen yapılan onca güzel işi görünce takdir hisleriyle doluyor ve kimi zaman gönüllüler hareketi kimi zaman da örnekleri kendinden bir hareket diyerek o güzellikleri alkışlıyorum. Alkışlıyorum zira o hasbi insanların hemen her meselede hüsnü misallerini kendi işlerinden çıkardıklarına şahit oluyorum. Bu hususu şerh sadedinde çocukluk yıllarıma ait bir hatıramı ve duygumu arz edeyim. Diyor büyüğümüz Babam vaktini hiç zayi etmeyen Bir yere gidip gelirken bile Ya Kur'an okuyan Ya da yeni ezberlediği bir şiiri tekrar eden Ve kitap okumaktan çok zevk alan bir insandı Ayrıca sahabi efendilerimizi çok sever Sürekli onların hatıralarını okur Dinler ve anlatırdı Kitaplarının en fazla aşınan kısımları Sahabeden bahseden sayfalar olurdu Sahabe-i Kiram efendilerimize karşı o kadar alakası vardı ki, Nerede onlardan birinin adı anılsa ağlardı ve evin içinde onların hatıralarını hep canlı tutardı. Dolayısıyla biz de Efendimizin seçkin arkadaşlarının sevgisiyle ve onlara karşı hayranlıkla dolu olarak neşet ettik. Onlar benim gözümde o kadar büyük idiler ki, Her birini Kaf ardındaki anka kuşu gibi görürdüm, ve onlara ulaşılabileceğine ihtimal vermezdim. Hele günümüzün insanlarıyla az mukayese etsem onları ufuklarını asla yetişilemeyecek ve yaşadıkları gibi bir daha yaşanamayacak baş yüce şahsiyetler olarak kabul ederdim. Onlar nasıl insanlarmış onlardaki bu derinlik neredenmiş onlar gibi yaşayan insanlar bir kere daha gelir mi dünyaya soruları kaplamıştı zihnimi. Uzun zaman sahabe hayatının artık mazide kaldığına ve tekrar yaşanamayacağına inanmıştım. Fakat Hazreti Üstad'ın yanından gelen bir talebeyi ve beraberindeki bir iki insanı görünce demek ki sahabe gibi yaşanabiliyormuş. Demek ki o hayat tarzı sadece bir döneme hapis değilmiş demiş ve çok sevinmiştim. Babamın talimiyle, Aşina olduğum ve kitap sayfalarında gördüğüm sahneleri o birkaç insanda da müşahade etmem bana manevi bir kuvvet ve ümit kaynağı olmuştu. O güne kadar okuyup dinlediklerimin örneklerini görme fırsatı bulmuştum. Evet, daha dün'e kadar fedakarlık, cömertlik, civan mertlik ya da istina ruhu adına misal verecek olsanız ta saadet aslında. Tabi'in ya da tebe tabi'in dönemlerine gitmeniz gerekirdi. Ne var ki, Muhataplarınızı o örneklerle ikna etmek de oldukça zordu. Zira anlattığınız kahramanlık, Misallerine karşılık, Mazi'de böyle bir şey ya olmuş, Ya olmamış der, Onları eski Fars masallarına benzetir, Rüstem hikayesi gibi bir hikaye olarak dinlerlerdi. O dönemde, Herhangi bir üsve-i hasene bulabilmek için elinizde mumla dolaşırdınız, vatan satında dolaşırdınız da birkaç insanın başkası görünmezdi gözlerinize. Misal insan, örnek adam aradığınızda saadet asrına, İslam tarihinin bazı altın kesitlerine ya da son 400 yılın birbirinden kopuk çok kısa dönemlerine koşmakta bulurdunuz çareyi mazinin parlak devirleri sığınak olurdu size. Yanınızda kalp hayatı, züt, takva ve dua denseydi, yalnızca Hz. Ebubekir ve Hazreti Ali gibi sahabe efendilerimiz aklınıza gelirdi. Fedakarlık, cömertlik ve isar hasleti gibi faziletlerden bahsedilseydi, Allah ve Resulü uğruna her şeyini, hatta sevgili evladını bile feda etmeyi göze almış kadınlık aleminin yüz akı analarla ilgili konuşulsaydı ya da kendini Allah'a adamış, dünyaya hiç tema etmeyen ve gözü sürekli ahiretin koridorlarında yaşayan delikanlıları anlatmak isteseydiniz yine o ilk çağlara sığınırdınız fakat Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun bu hareketin gönüllüleri hüsnü misallerini kendi işlerinden çıkarma işiğine de açtılar belli bir dönemde Acaba o insanlar gibi yaşanabilir mi diye düşünürken Günümüzde onlardan birkaç canlı örnek gösterip yaşanabiliyormuş demek Ve hemen her sahada onların arasından model insan göstermek mümkündür Evet onlar önde yürüdüler Anlattıklarını pratiğe döktüler Şahlandılar ve arkalarında yürüyenleri de şahlandırdılar O kahramanların bazılarını tanıma talihliliğine erdim Bazılarını medyadan öğrendim ve bir kısmının hatıralarını da onları tanıyanlardan dinledim. Bazı kimseler görmezlikten gelse de Allah görüyor, Hazreti Muhammed Aleyhi Ekmel biliyor ve kiramen katibin yazıyor onların fedakarlıklarını. Tarih sayfaları da onların hatıralarıyla her gün biraz daha renkleniyor. Belki kendileri de farkında değiller ama... Hepsi birer yağdı cemil oldular, oluyorlar. Bu kahramanların hayat hikayeleri makus kaderimizi değiştirme adına tarihe düşülen öyle şerefli notlardır ki gelecek nesiller de onları şerefle yad edecektir inşallah. Bundan dolayı ısrarla söylüyorum. Her yerde o fedakar ruhların hatıralarını bir vakanüist hassasiyetiyle tespit etmek ve yazmak lazımdır ki Yarın tarihçilerin işi kolaylaşsın, sonraki nesillere de güzel misaller bırakılmış olsun. İşte bu yönleri itibariyle biz de hoşgörü ve diyalog temsilcilerini eğitim gönüllülerini takdir ediyor, alkışlıyor ve bu ideal insanların şahsı manevisine örnekleri kendinden bir hareket dense sezadır diye düşünüyoruz. Böyle bir takdirin de Allah'ın nimetlerine karşı bir manevi şükür, ...ve o fedakarlar hakkında da bir kadir şinaslık ifadesi olduğuna inanıyoruz. Ne var ki bu hareket sayesinde dünyanın çehresinin değişeceğini, topyekun insanlığın yüzünün güleceğini... ...ve yeryüzünün bir cennet haline geleceğini söylemeyi ve bu türlü büyük iddialara girmeyi de doğru bulmuyoruz. Günahkar bir insanın Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden affedilmeyi ümit etmesi gibi... Biz de o engin rahmetten ümid ederiz ki dünyanın değişik yerlerine düşen bu damlalarla Allahu Teala bir nevbahar icadet. Şimdiye kadar susuz kalmış, sararmış ve kurumaya yüz tutmuş fidanları çiselemelerle ve şebnönlerle hiç emsali görülmemiş şekilde bir kere daha canlandırsın. Öyle arzu ederiz ki insanların adeta birbirini yediği ve tabakat-ı beşer çapındaki hır gürlerin ardı arkasının kesilmediği bir dönemde Bu sevgi kahramanlarının tesiriyle hakikate uyanan ve insani değerleri yeni bulmuşçasına farklılaşan kimseler Bütün dünyayı felakete sürükleyecek büyük sellere karşı dalga kıran vazifesi görsünler Dileriz onların samimi gayretleriyle her yanda sulh adacıkları oluşsun Bunalan toplumlar onların beyaz adalarına koşsun. Bütün bu güzellikleri rahmeti sonsuzun merhametinden dileniriz. Fakat bu hareketi dünyanın rengini değiştirecek. Yegane saik olarak ifade etmeyi, başka hayırlı faaliyetleri ve hareketleri ve hizmetleri görmezlikten gelerek sadece onu nazara vermeyi ve şuraya yürüyorlar. Bunu yapacaklar gibi mübalağalı sözleri asla tasvip edemeyiz ve etmiyoruz. Bu türlü iddialı düşünce ve beyanları kulluk anlayışımıza ve itidal düşüncemize de zıt kabul ederiz. Zira bizim vazifemiz kendi değerlerimiz çerçevesinde dine millete hizmet etmek ve bunu yaparken de asla neticeyi düşünmemek hiçbir beklentiye girmemektir. Biz insanların iç dünyalarını bilemeyiz. Onların dışa akseden tavır ve davranışlarına göre değerlendirmede bulunur, hükümler verir ve hüsnü zannederiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın kime ne türlü bir misyon yüklemiş olduğunu, kimi ne çeşit işlerin beklediğini ve hangi insanlara ne büyük vazifeler eda ettireceğini bilemeyeceğimiz için o mevzuda söyleyeceğimiz büyük büyük sözler mübalağa sayılır. Allah-u Teala, Kadir şinaslığı ne kadar sever Onu ne ölçüde manevi bir şükür Olarak kabul eder Ve o şükre nedenli mukabelede bulunursa Mübalağalardan da O kadar hoşlanmaz Çünkü mübalağa Zımni yalandır Yalan ise bir lafzı kafirdir Ve günahtır Öyleyse hüsnü zan Seslendirilmeli ama Mübalağa ve iddia sayılabilecek Sözlerden de mutlaka Kaçınılmalıdır Diğer taraftan bazı insanlar da bu sevgi kahramanlarının dünyayı değiştirecekleri ve kendilerine yaşama imkanı vermeyecekleri düşüncesiyle ciddi bir paranoya yaşıyorlar. Onların kendilerine göre düşünce sistemleri, hayat tarzları, iktisadi, siyasi, kültürel ve idari felsefeleri var. O felsefeye göre yarım yamalak da olsa bir dünya kurmuşlar. O dünyada kendilerini rahat hissediyor ve hariçten yükselen her sesi haklarında ölüm fermanı olarak görüyorlar. En masum insanları bile kendi dünyalarını karartacak ve rahatlarını kaçıracak tehlikeli kimseler olarak algılıyorlar. Karanlığı ışık gören, ışığı da karanlık kabul eden bu karanlık ruhlular sevgi deyip, sevgi konuşan ve sevgi teneffüs eden insanlardan bile endişe ediyorlar. Bu endişelerini de Aka kara, karaya da ak demek suretiyle değişik iftiralarla dile getiriyorlar. Haddi zatında hayatını hoşgörüye, diyaloğa ve eğitime adamış insanlardan hiçbirisi, gelecekte değil dünyanın çehresini karartmak, tek insana gölge yapmayı bile düşünmezler, düşünmemeli ve düşünmemeliler. Zannediyorum onlar kendilerine ömür boyu hasmanet tavır alan kimseleri, mahşer günü perişan vaziyette sürüm sürüm bir halde görseler maruz kaldıkları bütün kötülükleri unutur ve onlara da el uzatır tutup kaldırmaya çalışırlar. Cenab-ı Hak orada izin ve imkan verse kimseyi yüzüstü bırakıp geçmez ve kimsenin ebedi hüsrana uğramasına rıza göstermezler. Ömürleri boyunca tek sinek öldürmemiş bir yılanın canına kıymamış insanların hiç kimsenin hayatını karartmayacağı muhakkaktır. Aslında o türlü iftiraları seslendirenler de değişik zamanlarda bu hususu test etmiş ve hakikatin böyle olduğunu görmüşlerdir. Fakat paranoya yaşıyor olmaları ve vehimlerle oturup kalkmaları doğru düşünmelerine manidir. Dolayısıyla çok çirkin iddialarda bulunmaktan ve sürekli iftira etmekten de geri duramazlar bu iki zümreyi bu şekilde tespit ettikten sonra, diyebiliriz ki biz, ne öncekilerin hüsnü zanla yükledikleri o manaları taşıyacak kadar güçlüyüz, ne havariyiz, ne sahabeyiz, ne safı evveli teşkil eden insanlardan bazılarıyız, ne de berikilerin iftira ettikleri kadar kötü, karanlık düşünceli, karmaşık hesapları ve gizli planları olan insanlarız. Hayır biz, kendimizi özel bir misyon eda eden insanlar olarak görmediğimiz gibi, Allah'ın rızasını kazanma maksadıyla insanlığa hizmet etmek dışında bir niyet de asla taşımıyoruz. Başkaları ne derse desin, biz büyük iddialara girmeden, aleyhimizdeki sözlere aldırmadan, kötülükler karşısında da telaşa kapılmadan, kendi vazifelerimizi yapmalıyız değerli dinleyenler. Gördüğümüz muamele ne olursa olsun, İnkisar yaşamamalı, kimseye küsmemeli ve darılmamalıyız. Bu dünya dişini sıkıp dayanma dünyasıdır. Rahat yaşama ve hayattan kam alma diyarı değildir. Kötülüklere maruz kalsak da, haklarımız elimizden alınsa da ve kendi ülkemizde Necip Fazıl'ın ifadesiyle parya gibi yaşamak zorunda bırakılsak da bunlara hiç takılmamalı ve kendi karakterimizin gereğini sergilemeliyiz. Elimizden geliyorsa yılan ve akreplerdeki canavarlık ruhunu bile baskı altına alarak onlarla da iyi geçinmeli ve hayatı paylaşılabilir hale getirmeliyiz. Onlara kızarak veya diş göstermeleri karşısında panikleyerek geriye durmamalı. Hangi şartlar olursa olsun sorumluluklarımızı yerine getirme gayretinde olmalıyız. Hatta tek başımıza kalsak bile bu duyguyu korumalı ve ona göre hareket etmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Geçmiş dönemde yaşamış bir yiğidin halini Birkaç fotoğraf karesi içinde anlatır ve buyurur ki Sağına baktı sağlam kimse göremedi Soluna baktı ayakta kalmış bir fert bulamadı Herkes dökülmüştü ve o cephede tek kalmıştı tek başına kalmıştı Demek iş başa düştü deyip atını mahmuzladı Gitti ve bir daha da geriye dönmedi işte bu hal her devrin dava adamlarının halidir. Şu kadar var ki o kahraman maddi bir mücadelede ve muharebe meydanında bir mücahidin yapması gerekeni yapmıştır. Maddi kılıcın kınına girmesi gerektiğine ve artık mücahadeyi Kur'an-ı Kerim'in elmas düsturlarıyla sürdürme zamanı olduğuna inanan insanlara gelince onları memleket memleket sürgüne gönderseler... Zindanlara atsalar Her gün biri için idam sehpası kursalar Hazreti Mesih'in Havarilerine yaptıkları gibi Çarmıhlara gerseler Ve arkadaşlarını götürüp Oralara mıhladıktan sonra Aynı akıbetle Onları da tehdit etseler bile Yine de hak bildikleri yoldan dönmemek Hak ve hakikatin Sesi soluğu olmak da Bunların şiarıdır Onlar böyle mücadelenin dışında Ölürlerse işte o zaman akıbetlerinden korkar ve üzülürler. Belki rahat anlarını endişelerle karşılar. Ve şöyle derler. Emri bil maruf, nehi anil münker yapmadığım bir zeminde, rahat döşeğimde yatarken ölürsem nice olur benim halim. Aman Allah'ım bu ne zillettir. Hazreti Halid'in vefat esnasında söylediği sözler, onların kulaklarında çınlar. Hayatı cephelerde geçen, vücudunda Para kadar yara almadık yer kalmayan büyük sahabinin yatakta vefat ediyor olmaktan duyduğu elemi onlar da kendi gönüllerinde hissederler. Bir yerden bir yere hizmete giderken trafik kazasında ölmeyi, yurt dışına gidip hicret yurdunda ötelere yürümeyi ve Allah rızası için ilahi kelimetullah adına bir işe omuz verirken ahirete göçmeyi cana minnet sayarlar. Hazreti Azrail'i, bu yolların birinde karşılamaktan memnun olur ve Rabbim sana sonsuz hamd olsun ki vazife başında canımı aldın dilerim bunu bir şefaat vesilesi olarak kabul buyurur ve beni de affedersin duygusuyla kanatlanıp öbür aleme uçarlar aslında hizmet eden insanların meziyetlerini faziletlerini diğer gamlık ve hasbiliklerini yad etmek dolaylı yoldan onların kulağına gittiğinden onlar için teşvik primi mahiyetinde olabilir. Öyle bir şekerlemeye bazen ihtiyaç da duyabilirler. Bu hususu Hz. da ifade etmektedir. Ebced ve cifirle alakalı bazı tespitlerini Risalelere ve cevşene ait bir kısım ikramları dile getirirken gerçi bu çeşit ikramlar yazılmasaydı daha münasipti fakat bu kadar hadsiz muarızlar ve çok kuvvetli ve kesretli düşmanlar karşısında ''Az, fakir ve zayıf olan bizlere kuvve-i maneviye, gaybi imdat, teşcih, sebat ve metanet vermek için mecburiyete katiye olduğu ben de yazdım.'' demektedir. Bu açıdan günümüzde de dine ve millete hizmet eden insanların bazı teşvik edici takdirlere ihtiyacı olabilir. Biz başka insanlar söz konusu olduğunda bu takdirlerimizi arz etmeli, ve insanları teşvikkar olmalıyız fakat kendi hesabımıza maddi bir beklentiye girmediğimiz gibi takdir ve tebcil arayışında da bulunmamalıyız bizi hiç kimse alkışlamayabilir hiç kimse bize destek olmayabilir biz böyle bir beklentiye gireceğimize iki hususa dikkat etmeliyiz birincisi yürüdüğümüz yolun doğruluğunu gözden geçirmeli şayet yolumuzun doğruluğundan eminsek her şeye rağmen yürümeye devam etmeli eğer usul ve metot adına eksiklerimiz varsa onları tamamlamalı yanlışlarımızı gidermeli ve daha sonra da konjonktüre göre durumumuzu sık sık kontrol etmeliyiz İkincisi, mevzuyu bağlıyor değerli dinleyenler hedefimizin sırf Allah'ın rızası olup olmadığını sürekli denetlemeliyiz sadece onun hoşnutluğunu mu arıyoruz yoksa Niyetlerimize başka şeyler de bulaşmış mı? Dünya bir fettan gibi önümüze çıkacak olsa biz bu işi bırakıp ona meyleder miyiz? Mesela cihan hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'ın bile fethedemediği Serdar-ı Azam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın uğrunda canından olduğu Viyana kapılarını size açacağız. Türkiye ile beraber Hayaller Ülkesi Kızıl Elma'yı da emrinize vereceğiz. Bu büyük mükafaata bedel sizden tek şey istiyoruz o da ilahi kelimetullah dediğiniz emri bil maruf nehyanın münker Allah'ın adının kalplere ulaştırılması dediğiniz Allah'la kullar arasındaki manileri bertaraf etmek insanların iyilik duygularını coşturmak ve kötülüklerden onları alıkoymak diye şerh ettiğiniz sevdanızdan vazgeçmeniz deseler cevabımız nasıl olur? Eğer bu işe yürekten gönül vermişsek ve Allah rızasının ne demek olduğunu biliyorsak vereceğimiz cevap bellidir zannediyorum. Bu hareketin temsilcilerinin hepsi de bu hususta aynı duyguları taşıyordur. O da ne demek? Bizim hangi zaafımızı gördüğünüzde böyle çirkin bir teklifte bulunuyorsunuz. Değil İstanbul'dan Viyana'ya kadar olan memleketleri vermeniz dünyanın doğusundan batısına kadar bütün ülkeleri de vaat etseniz vallahi billahi tallahi biz yan gözle bile bakmayız o topraklara arpa boyu ayrılmayız bulunduğumuz yerden ve vazifeden emri bil maruf nehyanil münkerden ve ilahi kelimetullah'tan İşte bunu gönülden diyebilecek kadar vefalı olmak lazım evet bizim hedefimiz Allah rızasıdır ondan daha büyük bir gaye hayal bilmiyoruz bu hedefe ulaşmak için de ilahi kelimetullah yolunu ve yöntemini seçmişiz. Ondan büyük bir vazife de tanımıyoruz. Bu yolda yürürken vazifenin büyüklüğünden dolayı caka yapmama ve başkalarının tanu teşniği karşısında endişe ve tereddütlere kapılmama hususlarında da Allah'ın izni ve inayetiyle kararlıyız demiş büyüğümüz. Cenab-ı Hak bizleri emri bil maruf nehy anil müker yapmak vazifesinden bir an emanetini alıncaya kadar ayırmasın bizleri ilahi kelimetullah vazifesiyle serfiraz eylesin ve bunu yaparken de herhangi bir beklenti içinde olmama maaş beklentisi makam beklentisi şan beklentisi, şöhret beklentisi servet beklentisi nam beklentisi şu veya bu beklentisi hatta ve hatta bir yere gidildiğinde hürmet görme, ilgi alaka görme beklentisine kadar Cenab-ı Hak bizleri öyle bir beklentiye düşme bela ve musibetinden muhafaza eylesin. Ve üstadımızın ifade ettiği gibi hepimize değerli dinleyenler, ihlas etem ile bizleri serfiraz eylesin diyoruz. Kısa bir aradan sonra Aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. Kuyoktur içinde, yalnız bir ordu gibi his. Dağlar taşlar emrinde, çıksada soluklarımız düşlerin özleminde. Hep içimde var oluşum güç verir yüreğime, davulların haber verir uçurşur gökyüzünde bir yürek. Şarusu sözlere, soluklara, yiğitlerin sesi olmuş yürür yalnızlıklara. Özüm sana dönüktür ya Muhammed Mustafa. Kulaklarım mühürlenmiş sevdiğinin yolunda. Özüm sana dönüktür ya Muhammed Mustafa. Kulaklarım Meser büyük ummana Senin kutlu sevdanı yazdırırım çağlara Bir fırtına gibi kalbime meser büyük ummana Senin kutlu sevdanı yazdırırım çağlara Ince, ince sevdamız ulaşır sana kuşların ötüşünde çığlık olmuş yarınlara Yusuf'ların sesinde yorgunluğum hayatındır coşkum sonsuza ne dua var etmişizdir gelsin diye yarimiz ona salatu selamla haberler göndermişiz ruhumuzun aynasında görmeyi özlemişiz kendi yollar içinde özle çekmişiz. Hızım sana dönüktür ya Muhammed Mustafa. Dudaklarım mühürlenmiş sevgilinin yolunda. Hızım sana dönüktür ya Muhammed Mustafa. Dudaklarım mühürlenmiş sevgilinin yolunda. Bir fırtına gibi kalbime ser şaldılar bir fırtına gibi kalbime serdi bir... Geldik Aile ilmihali bölümüne Bugünkü Aile İlmihali bölümünde Bir soru var Değerli dinleyenler Mahrem konularda Soru sormanın ayıp ve günahı Var mıdır diyor Resulullah'ın Sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında En mahrem konular bile konuşulmuş En nihai cevaplar verilmiş Hatta ''Konuşması ayıp sayılacak özel hallerin bile sorulup hükümlerin açıklandığı görülmüştür.'' diyor. Denilebilir ki İslam'da hayati derecede ehemmiyeti haiz olan bütün meseleleri izah edilmiş, sorulup cevapları alınmış, mensupları ortada bırakılmamış, ne yapacağını bilemez hale terk edilmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, ...en mahrem konular bile konuşulmuş, en nihai cevaplar verilmiş, hatta konuşması ayıp sayılacak özel hallerin bile sorulup, hükümlerinin açıklandığı görülmüştür. İsterseniz, size en mahrem sorulardan birinin soruluş şekliyle verilen cevabı, aynen arz edeyim de, görelim ne türlü sorular sorulmuş nasıl bir açıklıkta da cevaplanmış, mesela ortada kalmaktan kurtarılmıştır. Nitekim böylesine hassas sorularla, nitekim böylesine hassas sorular sormaktan çekinmeyen Medineli hanımları pek beğenen Hazreti Ayşe Valdemiz takdirlerini dile getirmekten kendini alamayarak şöyle demiştir: Medineli ensar hanımları ne iyi hanımlar! Utanma duyguları İslam'ı öğrenmelerine mani olmadı. En mahrem soruları bile sordular, cevaplarını alarak İslam'a hizmette bulundular. Ayşe validemizin takdirlerine sebep olan bu sorulardan birini büyük sahabi Ebu Talhan'ın hanımı Ümmü Süleym şöyle sorar. Der ki, Ya Resulallah bir hanım rüyasında kocasıyla münasebette bulunduğunu görse gusül lazım gelir mi? Böylesine mahrem bir soru üzerine orada bulunan annemiz Ümmü Seleme ise yere bakarak söylenir. Evin yıkılmasın ey Ümmü Süleym kadınları rezil ettin Resulullah'ın yanında sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle soru sorulur mu? Soru sahibi Ümmü Süleym hiç de çekinmez ve der ki biz hanımların da soru sorup öğrenme hakkımız yok mu? Utanıp da cahil kalmaktansa sorup da bilerek yaşamak daha doğru olmaz mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soru sahibine karşı asla isteksizlikte bulunmaz da hemen cevabını vererek şöyle buyurur. Rüyasında ilişkide bulunduğunu gören uyanınca kendinde ıslaklık görürse gusül lazım gelir. Böyle bir yaşlık gelmediği bilinirse yıkanmak lazım gelmez. Elbette mahrem soruları soran sadece bu hanımdan ibaret değildi. Aynı soruyu büyük sahabi Sa'd'ın hanımı Sehle'nin de sorduğunu görmekteyiz. Diyor ki, Ya Resulallah, bizden birisi ihtilam olursa gusül lazım gelir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cevabı yine aynı. Evet gusül lazım gelir eğer suyun geldiğini anlarsa. Yani çamaşırını ıslatan bir yaşlığın geldiğini tespit ederse. Bundan olacak ki, fıkıh kitaplarında hüküm şöyle tespit edilir. Rüyada biriyle ilişkide olduğunu görmek üstü gerektirmez. Şayet bundan dolayı bir akıntı gelmezse eğer bir akıntı gelmişse gusül lazım gelir demiş. Bunu çamaşırdaki yaşıktan da anlamak mümkün olabilir. Evet, İslam ilim dinidir. Bilgi ve anlamak dinidir. Halidir. Bilgiyle amel etmek, bilerek yaşamak gerekir. Nitekim ta o çağlarda bile bilgi esas alınmış en mahrem sorular böyle sorulmuş, en nihai cevaplar da böyle verilmiş, bilmeyenlerin şahsi idrak ve yorumuna terk edilmemiştir. Daha doğrusu, mühim olan hiçbir konu belirsizliğe bırakılmamıştır. İlmin böylesine esas oluşundan dolayıdır ki, Rabbimiz ayetinde biz kullarına şöyle sormuştur. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ne dersiniz olur mu? Bu gibi sorular sorulup da cevabı bilgimize sunulması mı iyi oldu yoksa sorulmasa da bilgisizce kalsak mı iyi olurdu? Fayda hangisinde acaba? İlimde mi, cehilde mi, cehalette mi? İslam ilmi tercih etmiştir. Evet bir diğer daha hususu arz edeyim sizlere değerli dinleyenler. Cinsel hayatta mutluluğu arttıran tedbirler caiz mi diye bir soru var. Karı koca arasında yaşanabilecek bazı önemli mahrem meseleleri yadırganmayacak bir üslupta arz etmeye çalışacağım. Bununla beraber alışılmayan bu gibi mahrem bilgilerin verilmesini bazıları yadırgayacak hatta ayıplayacak böyle şeyler olmaz diyecekler. Ama gerçek olan odur ki yapılması gereken şeyler eşlerin gözlerini dışarıya kaydırmamaları hatta hayallerini de yabancıların görüntüsünden korumaları, içe dönük aile bağlarını zayıflatmamalarıdır. İşte bunu sağlamaya vesile olacak bilgiler, kötülüğe vesile olan şeyler değiller ki, bilinmeyip meşhulde kalması daha iyi diye düşünülsün. Bunları hep yabancılar bilsin, dindarlar da nihayet onlara imrenip, sınırı aşacak şekilde taklit etmeye yönelsinler. Muhtemeldir ki eşler, bu fıkhi bilgilerden istifade ile, cinsel hayatlarına canlılık ve cazibeler katarak sevgi bağlarını kuvvetlendirir, dış tahriklerin zayıflatamayacağı bir aile bağı kurmuş olabilirler. Bu anlayış içerisinde bazı özel tedbirleri bilgilerinize sunmakta fayda mülahaza ediyorum. Temizliğe dikkat birincisi, aile hayatının her anında temizliğe dikkat mühimdür. Ancak münasebet öncesinde bilhassa cinsel organ bölgesinde yapılan Sabunlu, tıraşlı temizlik daha da mühimdir. Çünkü o en mikrop barındıran bu bölgenin kirli kalması halinde yuvalanmış olan mikroplar rahim içine münasebet sırasında ulaşma fırsatı bulur. Bilhassa kadın hastalıkları böyle bir temizliğin ihmal edilişinden kaynaklanır. Diğeri karı koca arasında gizlilik yoktur. Karı koca arasında avret olmaz yani birbirinden gizleyip saklayacakları yerleri yoktur. Her yerlerine bakabilir, dokunabilirler. Duyarlı yerlerini öpebilirler. Organlarını ellemelerinde sakınca söz konusu değildir. Bu konuda Ebu Yusuf'un bir hatırası kayıtlıdır. Hanımlara özel ilmihalde. Diyor ki, Ebu Hanife'ye sordum ki, erkek karısının mahrem yerini elle tutarsa, okşarsa, kadın da aynı ile karşılık verir. O da aynı şeyi yaparsa sakıncası olur mu? Dedi ki, hayır sakıncası olmaz. Hatta faydası da olur, Hissi bağlılıkları kuvvet bulur, sevgi çoğalmasına sebep olur. Bundan olacak ki bazı din bilginleri karı kocanın aynı odada karşılıklı tesettürsüzlüklerinden dolayı mahsur doğmaz demişlerdir. Ancak ilişki halinde üzerleri örtülü bulunması, ilişkinin örtü altında yapılması uygun bulunup tavsiye edilmiştir. Kimse görmese de Allah utanılacakların en başında gelir.'' onun ve meleklerin göreceğini hatırdan çıkarmamak gerektir. Yatak odasında, göğüs hizasından yukarıda Kur'an bulunmasında mahsur olmaz. Kur'an'ın üzerine bir örtü örtmekle gereken saygı da ifade edilmiş olunur. Yoksa Kur'an'ı odadan uzaklaştırmakla saygılı olunmaz. Kur'an Müslüman'ın evinden hiçbir zaman ayırmayacağı kutsal kitabıdır. Bir diğeri, üçüncüsü, Cinsel ilişkinin yasaklanan bir şıkkı ya da tavsiye edilen bir şekli yoktur. Hangi şekilde isterlerse onu tercih edip yaşayabilirler ancak meşru döl yatağını bırakıp yanındaki dışkı mahalline yönelme sapıklığı hem insan fıtratına aykırı hem de kesin kes haram olduğundan böyle bir duygu sapmasına izin verilmemelidir. Bir diğeri, münasebet anında başka kadın ya da erkeği hayal ederek ilişkide bulunmak uygun değildir. Başkaları hayalen bile olsa sizden emin olmalıdır. i̇bn Abidin diyor ki böyle bir tasavvur helal olan suyu haram olan içkiye benzeterek içmek gibidir ki bunun uygun olan bir niyet olduğunu kimse söyleyemez. Bir diğeri ön hazırlık demiş. İhtiyaç halinde eşlerin kendilerini çeşitli metotlarla münasebete müsait hale getirme hazırlığı yapmaları mahsurlu olmaz. Böyle bir ön hazırlık aslında gerekli olan bir tedbirdir de. Çoğunlukla geç uyanan kadın tarafının buna ihtiyacı erkekten de fazla olabilir. Erkeğin tek taraflı tatmini kafi bulması zulümdür. Hanımının da tatmin olma duygusunu hazırlaması zorunluluktur. Ve son madde demiş. Hayatın gayesi olmamalı, Cinsellik lezzeti, Ailenin ağır yükünü çekmeleri için, Yaratanın taraflara verdiği bir ücrettir. Hayatın içinde bu ücretin işgal edeceği yer, Zihni sürekli istila ederek, Hayatın gayesi haline gelmemelidir, Getirilmemelidir. Yoksa, içtikçe susuzluğu arttıran deniz suyu gibi, Meşgul oldukça baskısı artar, iradesini kullanamayan insan, bağışlayın seks aptalı haline gelebilir demiş belki bunları ifade etmek biraz beni de utandırdı ama ilmi halde böyle arz ettiği için sizlerle paylaşmak istedim eğer bu konuda bir kusur olduysa affola ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her türlü soru sorulduğu ve ondan cevap alındığı için bizlerin de zannediyorum bu gibi hususları öğrenmemizde Mahsur yoktur zannediyorum. Bir sohbet programında sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyenler. cenab Hak her şeyi gönlünüzce eylesin. cenab Hak sizleri umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza düçar eylemesin. Yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden sevgi ve muhabbet eksik olmasın. Dutaklarınızdan dualarınız eksik olmasın inşallah. Ve Rabbim o dualarınızı kabul edilen kabul ettiği, kabulü makbul olan duaların arasına dahil eylesin diyoruz ve rızasından uzaklaştıracak her türlü hal ve hareketten duygu ve düşünceden faaliyetten ve fiiliyattan cümlemizi muhafaza eylesin rızasına ulaştıracak her türlü hareketi de cümlemize nasip ve müyesser eylesin diyoruz ve hepinize Allah'a emanet ediyor bir duamız ve sonrasında da şiirimizle Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Günahlarla kirlenmiş kimseleri Hemen cezalandırmayan Haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek Onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler merhametlisi Rabbimize Sonsuz hamdü sena Yaratılışın gayesi Varlığın özü Peygamberlik hakikatinin zübdesi Kemaliyle feridi kevni zaman ve bir hakkın fahri kainat Cenabı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetine en mücella, en parlak ayna peygamber efendimize onun seçkin ve kıymetler üstü aile efradına yine onunla asırların en hayırlısını paylaşan arkadaşlarına selatü selam ediyor ve bir kere daha kemer besteyi ubudiyet içerisinde Ellerimizi göklere Gökler ötesine kaldırıyoruz Allah'ım Biz senin Müslüman kulların Mahzun ve Kederli olarak huzuruna geldik Senden Sıkıntılarımızı gidermeni Gam ve hüznümüzü de izale buyurmanı dileniyoruz Dileniyoruz zira Sen kapına koşanları Hiçbir zaman eli boş geriye çevirmezsin Ya Rab o sahip bulunduğun en güzel isimlerin ve en ulvi sıfatların hakkı için günahlarımızı mağfiret buyurmanı, kusur ve ayıplarımızı örtmeni, bizi sevip razı olduğun amelleri işlemeye muvaffak kılmanı, sana gönül bağlamış bütün Müslüman kullarını haddini aşıp saldırganca davranan, düşmanlık duygularıyla oturup kalkan ve her zaman komplo peşinde koşan insanlık mahrumlarına karşı nusretinle teyit buyurmanı istirham ediyoruz. Gelip başımıza çöreklenen her türlü üzüntü, tasa, keder, sıkışıklık hallerinden kurtulmamız için bize nezdinden bir fereç ve mahrec, bir çıkış yolu gönder. Varıp sana ulaşan dost doğru yolu göster ve bize takva elbisesini giydir. Çünkü düşenlerin günahlarını Bağışlama şanına yaraşan yegane zat sensin. Efendiler efendisine, onun nezih aile fertlerine, yıldızlar kadar parlak ve seçkin arkadaşlarına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz. Kabul buyur Rabbimiz. Ertleşme Sırtımıza cümle derdi belayı Sizin için aldık sizden ne haber Senelerce uykuları rüyayı Sizin için böldük sizden ne haber Nemize ne aman bırak demedik Otuz alıp on beş verek demedik Hava kışlı yollar ırak demedik Sizin için geldik sizden ne haber Aşk ile doldurduk gönül tasını Tavuğunuz ölse çektik yasını Zalimlere karşı cenk havasını Sizin için çaldık sizden ne haber Durup da bize ne demedik bir gün Korkmadık yılmadık Düşmedik yorgun Sıra sıra hapis Kitlece sürgün Sizin için olduk Sizden ne haber İçkiye Kadına Rütbeye şana Tenezzül etmedik Malum cihana Bunların cümlesi kalsın bir yana Sizin için öldük Sizden ne haber Demiş Abdurrahim Karakoç ...şehitlerin diliyle değerli dinleyenler.